Bir olur mu hiç? Bir yanda ilimler devadır cana, Bir yanda cehalet susamış kana, Allah'ın kelamı der ki insana, Bilenle bilmeyen bir olur mu hiç? Cehlin kılıcında husumet ve kin, Alimin kalemi kılıçtan keskin, Hakkı telkin eder öfkeyi teskin, Alim ile zalim bir olur mu hiç? Her kim duruyorsa hukuktan uzak, Şefkati sahtedir, sözleri tuzak, Hele ki o mizan kurulsun da bak, Mümin ile münkir bir olur mu hiç? Kiminin derindir ömür uykusu, Musallada ancak dağılır pusu, Kimini titretir Allah korkusu, Mürşid ile müşrik bir olur mu hiç? Kimi şöhret, makam, mal, mülk şaşkını, Kimi hakka satmış dünya aşkını, Yoksulun gönlünde cennet köşkünü, Gören de görmeyen bir olur mu hiç? Kimi bilmez bir nefesin şükrünü, Kimi besler Kur'an ile fikrini, Dağın, taşın, kurdun, kuşun zikrini, Duyanla duymayan bir olur mu hiç? Kiminin sabırdır gönül zineti, Kimi teper önündeki nimeti, Dünya ateşinden ahir ibreti, Alanla almayan,